Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduhu, ve nasta'inuhu, ve nastağfiruhu. Ve n'audu billahi min şururi enfusina, ve min seyyi'ati amalina. Men yahdihillahu falamudillelah, ve men yurdil falamadiyelah, ve fala yurdil falamadiyelah. Ve ashadu an la ilaha illallah vahdahu la şerika lah. Ve ashadu anna muhammadan abduhu ve rasuluhu. Asta'idhu billahi.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 ama بعد فَإِنَّ أَصْطَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيَةِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنَارٌ قرديشتر bundan önceki hafta son olarak Adem aleyhisselamın iki oğlunun kısasını anlatmıştık ve kısayı neticeledirmiştik, kısayı bitirmiştik. Normalde Kur'an kâsalarının sıralaması olaraktan Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına başlamamız lazım. Nuh Aleyhisselam'ı anlatmamız lazım. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan sonra yeryüzüne gönderilen ilk Resul Nuh Aleyhisselam'dır. Fakat ben Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına başlamadan önce bir mukaddime yapalım, yani bir konu anlatalım. Bir sonraki hafta Allah nasip ederse Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına başlayalım istiyorum. Bu yapacağımız mukaddime de nedir abiler? Yapacağımız mukaddime şudur. Allah Nuh Aleyhisselam'ı niye gönderdi? Yani niye ihtiyaç olduğu, ne olduğu da Allah peygamber göndermeye ihtiyaç hissetti ve yeryüzüne bir peygamber gönderdi. Önce bu konuyu anlatalım inşallah. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın kıssasının tafsilatına gireceğiz. Şimdi kardeşler evvela hepimizin şunu bilmesi gerekir ki Allahuze vecelle ister Adem Aleyhisselam döneminde olsun, ister Adem Aleyhisselam'dan sonra olsun yeryüzüne bir insan gönderdiğinde bu insanı yeryüzüne tevhid üzere gönderiyor. Yani Allah Azze ve Celle bu konuda hiçbir delil olmasaydı bile biraz sonra zikredeceğim deliller olmasaydı bile Allah'ın sahip olduğu kemal sıfatlarına bakan bir adam Allah'ın bir müşrik yaratmayacağını bilir. Yani Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Onun gibi bir Allah onun gibi tüm sıfatları kemal seviyesinde olan bir Allah yeryüzüne bir insan getirdiğinde onu müşrik olarak veyahut da ناقص olaraktan getirmez. Yeryüzüne gelmiş her insan mutlaka İslam fıtratı üzerine yani tevhid üzere doğmuştur. Bakın Araf Suresi'nin sonlarında Allah zevcelle insanları yaratmadan önce onlarla arasında geçen bir diyaloğu bize aktarıyor. Allah zevcelle diyor ki bu hepimiz için geçerli. Yani ben, sen, Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam yeryüzüne gelmiş kim varsa mutlaka bu diyalog onun ile Allah arasında geçmiştir. Allah azze ve celle diyor ki: "Ve iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum ve eşhedahum ala enfusihim elestu birabbikum?" "Kalu bala şehidna." Hani senin Rabbin Adem oğlunun sırtından zürriyetini çekip almış ve onlara sormuştu. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Onlar da demişlerdi ki: "Kalu bala." Dediler ki: "Evet, şehidne.» Biz şahitlik ettik. Tabii bu bir tefsire göre bizim sözümüz. Bir tefsire göre meleklerin sözü. Dediler ki biz şahitlik ettik. Allah azze ve celle diyor ki ben bu sözü sizden almamın nedeni en takulu yevmel qiyameti inna kunna an haza gafilin. Ta ki kıyamet gününde ya Rabbi biz bilmiyorduk. Biz gafildik. Senin rububiyetinden, senin uluhiyetinden haberimiz yoktu demeyesiniz diye Allah azze ve celle sizden bu sözü aldı. Ev veyahutta Diyorlar inma işrek ebauna min qablu ve kunna min ba'dihim fe tehlikuna bima faala mubtirun. demiyesiniz ki ya Rabbi bizim babalarımız müşrikti. Biz de babalarımızın akabinde gelen bir zürriyet idik. Yani hani babalarımızı taklit ettik. Babalarımıza ittiba ettik. Biz de bundan dolayı müşrik olduk. Demiyesiniz diye diyor Allah Azze ve celle. ben sizi yaratmadan önce sizden bu sözü aldım diyor. Onun için daha bizler ruhlar alemindeyken yani yeryüzüne gelmeden Allah Azze ve Celle her birimizi tek tek karşısına aldı ve bizlere tevhidi ikrar ettirdi. Ondan sonra kardeşler Allah Azze ve Celle'nin peygamber aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle'den bize şey yapıyor. Bir hadis naklediyor yani kutsi bir hadis naklediyor. Allah Azze ve Celle diyor ki İmam Müslüm rivayet ediyor bu hadisi. اِنِّي خَلَقْتُ ibadi حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ ben bütün kullarımı hanif olaraktan yarattım diyor Allah azze ve celle. Ben bütün kullarımı hanif olaraktan yarattım. Feştalathumu şeyatinu fe harramu alehim ma ahleltu Onlara şeytanlar geldi ve benim onlara helal kıldığım şeyleri onlara haram kıldılar. İnsanoğluna Allah'ın haram kılmadığı şeyleri şeytanlar insanoğluna haram kıldılar ve اَنْ يُشْرِكُوا بِهِ مَا لَمْ اُنَزِلْ بِهِ Ve benim hakkında hiçbir delil indirmediğim halde insanların bana şirk koşmalarını şeytanlar insanlara emret ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu konuyla alakalı yani Allah azze ve celle insanoğlundan söz almıştır. Daha sonra da insanoğlunu aldığı bu sözün üzerine yaratmıştır. Yani fıtrat demiş olduğumuz şeyin üzerine yaratmıştır. Allah azze ve celle Rum suresinde Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki, Fa akim vajhekeli dini hanife, ey Muhammed, yüzünü hanif olaraktan İslam'a dine dön diyor. Yani şirkten şirki terk ederek tevhid'e yönelerek İslam dinine yönel diyor Allah Azze ve Celle. Nedir peki bu? Yani şirki terk etmek, İslam'a yönelmek. Fıtrat Allah'ı, latti aleha, la tabdileli halkılla. İşte bu Allah'ın insanları kendi üzerine yarattığı fıtrattır ve sen Allah'ın yaratmasında bir değişiklik de bulamazsın. وَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ la yalemun. Dost doğru din budur. Fakat insanların birçoğu bundan haber, haberdar değildir. İnsanların birçoğu bilmezler diyor Allah Azze ve Celle. Aslın fıtrat olduğunu ve fıtratın tevhid olduğunu, bunun da dost doğru bir din olduğunu insanların çoğu bilmezler. Böyle olunca kardeşler, yani Allah Azze ve Celle bizim gibi ilk insanı da yeryüzüne tevhid ile gönderdi. İnsan yeryüzüne tevhid geldi. Fakat daha sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi şeytanlar bu tevhidi bozmak için insanlarla uğraşmaya başladılar. Yani insanların müşrikleştirmek için, onları dinden döndürmek için bir çaba içerisine girdiler. Peki burada şu soruyu sormamız lazım. İlk şirk yeryüzünde nasıl başladı? Yani ne oldu da insanlar Adem Aleyhisselam'ın getirdiği ve üzerine yaratıldıkları tevhidi terk ettiler, ondan sonra şirke bulaştılar. Bununla alakalı kardeşler, Farklı rivayetler var. Yani benim toparlamış olduğum beş tane ayrı şey var. Beş tane ayrı rivayet var. Farklı farklı. E şirk nasıl başladı yeryüzünde? Ben bunlardan özellikle iki tanesinin üzerinde duracağım. Bunlardan bir tanesi tevhidi müdafaa etmek adına yapacağım. E bunlardan bir tanesini de zaten öyle olduğuna inandığımız için anlatacağım inşallah. Bunlardan birincisi kardeşler. Şirk yeryüzünde ilk olarak nasıl başladı ile alakalı. Maalesef bu konuyla ilgili bana sorular da soruluyor bazen. Muhtasar kısa bir şekilde cevap verdim. Fakat bu derste inşallah tafsilatlı bir şekilde cevaplandıracağım. Araf suresinin en sonunda kardeşler Allah Azze ve Celle bir ayette bir olaydan bahsediyor. Ben şimdi ayeti size okuyacağım. Sonra ayetle ilgili rivayetleri de zikredeceğim. Allah Azze ve Celle diyor ki Sizi tek bir nefisten yaratan Allah'tır. Ve o nefisten eşlerini yaratan da Allah'tır. Aynı zamanda buraya kadar sorun yok. Diyor ki Allah ze ve celle devamında "Felamma taghasha ha hamalet hamlan hafifan famarrat bih. Felamma athqalet da'a wallaha rabbahuma le in ataytana salihan lanakunanna O eşlerden biri diğeriyle beraber olunca yani cima yapınca hamile kaldı kadın diyor Allah ze ve celle. İlk evresinde Gelip geçen hafif bir hamilelikti. Fakat ne zaman ki hamilelik ve gebelik ağırlaştı, kadın koca Allah'a dua etmeye başladılar. دعو الله ربهما Rablerine dua ettiler. لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Bize eğer salih bir evlat verirsen biz şükredenlerden oluruz dediler. Diyor ki Allah Azze ve bir sonraki ayette. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ fi مَا آتَاهُمَا Allahu Allah ne zaman ki onlara salih bir evlat verdi, o salih evlatla Allah'a şirk koşmaya başladılar diyor. O salih evlat için ortaklar koşmaya başladılar. Allah onların koştukları şirkten ne kadar da yücedir. Şimdi bu bir olay farkındaysanız iki tane insan var. Bu iki tane insan hamile kalmış, evlenmişler. Bayan hamile kalmış. Hamile kalınca Allah'a dua etmişler. Salih evlat talebinde bulunmuşlar. Ver şükredenlerden olalım demişler. Allah verince bunlar müşrik olmuşlar. Ve Allah azze ve celle ben onların şirkinden yüceyim diyor. Şimdi bu ayet kimden bahsediyor dediğimizde İmam Ahmet'in müsnedinde bir rivayet var. İmam Ahmet'in müsnedindeki rivayette deniyor ki sözde tabi. Yani Hasan-ı Basri Semure İmdi Cüdneb'ten o da peygamber aleyhissalatü vesselamdan naklediyor sözde. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Ee, Havva'nın çocuğu olmuyordu. Hava her seferinde gebe kaldığında çocuğu ölüyor. En sonunda diyor şeytan ona geldi onun etrafında dönmeye başladı. Ey Havva dedi diyor. Senin çocukların doğuyor ölüyor sürekli. Yani sana Allah Azze ve celle yaşayan çocuk nasip etmiyor. Sen çocuğunun adına Abdul Haris koy. Yani çiftçinin kulu Abdul Haris yani çiftçi olanın kulu. Sen çocuğuna bu ismi koy. Senin çocuğun yaşasın. Havva annemiz de sözde işte çocuğuna Haris ismini koydu e, ve doğal olarak da işte Allah'a şirk koşmuş oldu. Hani çocuğu Allah'ın kulu değil de şeytanın kuluymuş gibi isimlendirdi. Bundan ötürü de şey olmuş oldu e, işte Allah azze ve celle bu ayet kelimeleri indirdi e, diyorlar. Yani böyle bir görüş var. Maalesef, maalesef ister küçük şirk anlamında olsun, ister büyük şirk anlamında olsun. Biraz sonra onu izah edeceğim. Bu tevhid imamlarının kitaplarına bile girmiş. Yani Tabi bunu tevhid ederekten kitaplarını almışlar ama maalesef bu tevhid imamlarının kitaplarına girmiş. Geçen bana İsmail kardeş bu soruyu sormuştu. Bununla alakalı bir soru, ben ona da söylemiştim. Sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Akıl sahibi bir adam böyle bir kıssaya inanmaz. Tevhidi anlayan, bu konuda tabi tevilsiz bir şekilde söylüyorum. Onu anlatacağım, bazı alimlerin mazereti var bu konuda. Fakat akıl sahibi bir insan böyle bir kıssanın Adem Aleyhisselam ve Havva aleyhisselam, ile annemizle alakalı olduğuna dair e, kesinlikle böyle bir şeye inanmaz. Niye diyeceksiniz kardeşler? Evvela bu konuyla alakalı rivayetler zayıftır. Bu konuyla alakalı rivayetler zayıftır. Normalde sen bir peygambere ister küçük ister büyük anlamda şirk nispet ediyorsun. Senin bir peygambere şirk nispet edebilmen için elinde kapı gibi delilinin olması gerekir. Ki bu rivayet zayıftır. Mesela i̇bn Kesir, tefsirinde bu rivayeti değerlendirdikten sonra diyor ki bu rivayet üç yönden zayıftır. Yani üç tane kendinde bulundurduğu illetten ötürü bu rivayet zayıftır diyor. Birincisi diyor kardeşler bu rivayet İmran İbni İbrahim'in rivayetidir. Ebu Hatim'in Razi dedi ki bu adama kesinlikle güvenilmez. Bu adamla ihticaç yapılmaz. Bu adamın rivayetleri delil getirilmez. İkincisi diyor İbni Kesir bu rivayet diyor Hasan-ı Basri'nin rivayetidir. Hasan-ı Basri'nin Semura ibn Cündeb'ten rivayetidir. Şimdi Hasan-ı Basri Semura ibn Cündemi işitmiş midir, işitmemiş midir? Bu konu hadisçiler arasında ihtilaflı bir meseledir. Şimdi bizim dersimizin formatı buna müsait olmadığı için hani ben bu konuya girmeyeceğim. Fakat bu konuyla alakalı tafsilatlı bilgi isteyen varsa yani teknik olaraktan Hasan-ı Basri Semura ibn Cündemi işitmiş mi, işitmemiş mi? Fıkıh derslerinde Fatiha'yı nerede okuyacağız? Yani imamın arkasından namaz kıldığımızda ee, imamdan önce mi okuyacağız? İmamla beraber mi okuyacağız? Yoksa imam sustuğunda mı okuyacağız? Bahsini anlattığımızda Fatiha rükmünde Hasan-ı Basri, Semura İbni Cündemi işitmiş midir, işitmemiş midir? Bu konuda hadisçilerin arasındaki görüş farkları nelerdir? Orada tafsiratlı bir şekilde anlattım zaten. Dileyen varsa oraya müracaat edebilir. Fakat e, şunu söyleyeceğim. Hasan-ı Basri'nin Semura İbni Cündemi işitip işitmediği şeydi alimler arasında ihtilaflı bir meseledir. Üçüncü olarak İbni Kesir diyor ki Hasan... Bu ayet-i kerimeyi başka şekilde tefsir etmiştir. Yani Hasan-ı Basri'ye sorduklarında bu ayet neyi anlatıyor Ey Hasan? Hasan-ı Basri demiştir ki bu ayette anlatılan Yahudilerdir, Hristiyanlardır. Başka bir sefer sormuşlar bu ayet neyi anlatıyor Ey Hasan? Demiş ki bu Adem'den sonra Adem'in çocuklarının Allah'a şirk koşmasıdır. Diyor ki İbn Kesir kardeşler eğer Hasan-ı Basri bu rivayeti peygamberimizden nakletmişse, ayetle ilgili peygamberimizden rivayet varken... Hasan-ı Basri'nin e, ayeti başka şekilde tefsir etmesi caiz olur mu? Caiz değil. Yani bu kuralı biz birinci seviye ilim talebeleri biliyoruz da Hasan-ı Basri gibi selefin imamlarından bir tanesinin böyle bir kuraldan gafil olması mümkün olabilir mi? Mümkün değil. Haşa ve kella eğer bir ayeti peygamberimiz tefsir etmişse, onunla alakalı peygamber aleyhissalatu vesselam'dan nakil varsa ondan sonra bir insanın şu şöyledir bu böyledir tarzında görüş beyan etmesi kesinlikle caiz değildir. Onun için kardeşler senet itibariyle bu kesinlikle doğru değildir. İmam İbni Hazım diyor ki bu dini ve hayası olmayanların Adem Aleyhisselam'la ilgili te'lif ettikleri uydurma ve hurafeden başka bir şey değildir. Bu dini ve hayası olmayanların Adem Aleyhisselam hakkında te'lif ettikleri hurafelerden ve uydurmalardan başka bir şey değildir. Herkese aynısını İbn-i diyor kardeşler. İbn-i diyor ki böyle bir rivayete sadece inanılması gereken şey şudur. Bu Adem'in zürriyetinde ortaya çıkmış olan bir şirktir. Bunun dışındaki hiçbir söze kesinlikle iltifat edilmemelidir diyor İbni Kesir. Bu işin senet yönünden kısmı. Olaya dirayeten yaklaştığımızda kardeşler, yani bu rivayeti böyle İslam'ın diğer naslarına arz ettiğimizde, genel İslam'ın çerçevesi içinde bu rivayete baktığımızda, bu rivayeti kabul etmek gene mümkün değildir. Niye? Birinci olaraktan kardeşler, şeytanın Haris diye bir isminin olduğunu biz bilmiyoruz. Yani ne Kur'an'da, ne de sünnette şeytanın isimlerinden bir tanesinin haris olduğuna dair bizim elimizde hiçbir şey yok. Bir kanıt, bir delil yok kesinlikle. Bu bilmeden Allah'ın dini hakkında söz söyleme kapsamına girer. İkincisi, Adem aleyhisselamın ve Havva'nın çocuğu olmuyordu. Olmayan bu çocuktan dolayı işte üzülüyorlardı falan böyle bir şey yok. Niye diyeceksiniz? Çünkü çocukla imtihan yeryüzündeki en ağır imtihanlardan bir tanesi olduğu için Allah Azze ve Celle, peygamberlerin binbir türlü imtihanının arasında çocukla imtihanlarını Kur'an-ı Kerim'de özellikle zikretmiştir. Yani mesela İbrahim aleyhisselamın çocukla imtihanı, Zekeriya aleyhisselamın çocukla imtihanı, Nuh aleyhisselamın çocukla imtihanı, İbrahim aleyhisselamın çocukla imtihanı. Çünkü imtihan imtihandır. İmtihanın türlüsü ağırdır. Fakat söz konusu göz aydınlığı olan, dünya nimetlerinin kendisiyle tamamlandığı çocuk olunca bu daha ağır bir imtihandır. Ve bundan ötürü Allah azze ve celle Kur'an'a bunu konu etmiştir. Şayet Adem'in ve Havva'nın aleyhisselam böyle bir sıkıntısı olmuş olsaydı imtihanı Allah azze ve celle'nin bunu da Kur'an-ı Kerim'e konu etmesi yakışık olurdu. Bir başka mesele kardeşler. Adem aleyhisselamı şeytan zaten bir defa kandırmış. Peygamberlerin ahlakına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bir defa ısırıldıkları delikten bir daha ısırılmazlar. Yani zaten Adem aleyhisselamı cennetten dünyaya indiren bunun üzerine başına yani türlü türlü sıkıntılar getiren kişi şeytandır. Ve aynı uslupla yani bu rivayette anlatılan uslubun bir benzeriyle, süslemeyle, farklı bir kapıdan yaklaşarak Adem aleyhisselamı cennetten zaten çıkardı. Haşa ki bir peygamber şeytan tarafından bir daha bir defa kandırılsın. Ondan sonra aynı konuda tekrar aynı şekilde aynı uslupla aynı tuzağa tekrardan düşsün. Böyle bir şey gene insanın şeyi almıyor. En önemli olan meseleyse kardeşler peygamberler, İster Nebiler, ister rasuller, yeryüzünde şirkin her türlüsünü kaldırmak için gönderilmişlerdir. İster büyük şirk ister küçük şirk, şirkin her türlüsünü kaldırmak için gönderilmişlerdir. Adem Aleyhisselam'ın böyle bir şeyi yaşamış olması veya böyle bir duruma düşmüş olması, bu saymış olduğum hem senet yönünden hem de şey yönünden ee, dirayet yönünden yani anlam yönünden böyle bir şeyin oluşması. Mümkün gibi görünmüyor. Allah en doğrusunu bilir. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? İbn-i dediği gibi anlayacağız. Biz bunu anlarken diyeceğiz ki bu Adem aleyhisselamın zürriyetinde Allah'a şirk koşan insanların durumunu anlatan bir ayet-i kerimedir diye. Peki bunu kitaplarına alan alimler bunu nasıl anlamışlar? Yani mesela kitabı tevhidi açtığınız zaman bir insanı Allah'ın dışında birine kul kılmak. Yani işte Abdülmuttalip, işte Abdülharis, Abdülhuzza vesaire bu tip konuları ele aldığı bapta Muhammed İbni Abdülvâhid da bu ayet-i kerimeyi ve arkasından bu rivayeti alıyor e, misal ve başka alimler de misal tefsir kitaplarına bu tip rivayetleri almışlar. Bunun ne nasıl anlamışlar da bunu şeylerini almışlar, kitaplarını almışlar. Şu şekilde anlamışlar kardeşler. iki tane şey zikredeceğim. iki farklı anlayış zikredeceğim size. Birisi İbni Abbas'tan ve öğrencilerinden nakledilen bir görüşü aktaracağım. Demişler ki burada büyük şirk yoktur. Hatta lafızla söyleyeceğim size demişler ki bu Adem Aleyhisselamın şeytana taatteşir koşmasıdır ibadette değil taatteşir koşmasıdır ibadette değil demişlerdir taatteşir nedir ibadetteşir nedir mesela şimdi diyelim ki siz Allah Azze ve Celle size haram kılmış şeytan size sürekli fısıldıyor işki iç işki iç işki iç veya zina yap zina yap dedikodu yap diye sürekli fısıldıyor misal. Sen burada dedikodu yaptığında, içki içtiğinde, zina yaptığında şeytana itaat etmiş oluyorsun. Yani şeytan sana bir şey emretmiş oldu. Sen de şeytana itaat etmiş oldun. Zaten bu İmam Ahmet'in müsledinde geçiyor dediğim rivayette. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor bu durum rivayetin sonunda şeytanın vahyetmesi ve onlara emretmesiyle oldu diye. Yani demişler burada onlar Allah'ın Allah dışında bir varlığa ibadet etmediler. Sadece şeytan onlara dedi ki bu konuda Allah'a isyan edin. Aynı ağaçtan yeme meselesi gibi onlar da Allah'a zevcelle isyan ettiler. Fakat Allah zevcelle bazen kullarını sakındırmak, onları ürkütmek için lafızlara ağır anlamlar yükler. Yani şeytan insanların mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah bize ne diyor? La ta'budu şeytan. Ya bani Adem, "Elen ahad ileykum?" "Ey insan beni Adem. Ben size şunu söylemedim mi? Şeytana kulluk etmeyin. Şeytana ibadet etmeyin." Oysa insanların çoğu şeytana ibadet etmiyorlar normalde. Bizim anladığımız anlamda şeytana ibadet etmiyorlar. Burada Allah Azze ve Celle neyi kast ediyor kardeşler? Şeytana itaat etmeyin. Onun vesveselerine kulak vermeyin diyor Allah Azze ve Celle. Fakat bu bizim nefislerimizde böyle bir sarsıntıya sebebiyet versin. Böyle bir kendimize gelelim emri ciddiyetle ele alalım diye itaat etmeyin demiyor. İbadet etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Herkese diyorlar burada da Allah Azze ve Celle bu olay bizi ürkütsün bizi korkutsun diye onlar şeytana itaat ettiler demedi onlar şeytana Allah'a ortak koştular Veyahut da şeytana şeytanı ortak koştular gibi bir ifade kullandı diyorlar. Bazıları ise şu şekilde yaklaşıyorlar kardeşler. Diyorlar ki normalde ikinci bir ya bu birinci yaklaşım şekli dedik İmam Muhammed İbn Abdülvahab'ın da hakeza yaklaşım şeklidir. Tabi bize göre doğru değildir. Yani bu yaklaşım şekli de bir peygambere yakışan bir yaklaşım şekli değildir. İkinci bir yaklaşım şekli ise kardeşler demişler ki normalde burada Adem aleyhisselam şeytana neyi şey yaptı yani neyi ne yaptı da Allah azze ve celle bir şeyi ortak koşmuş oldu demişler burada şey var bir hasif var yani ayet-i kerime tam tam değildir Allah azze ve celle bir şeyleri hasf etmiştir şöyle söyleyeyim demişler ki normal ayetin bir kısmına kadarı Adem aleyhisselamdan bahsediyor bir kısmından sonrası Arap müşriklerinden bahsediyor. Yani mesela Caa alaahu Allah'ın onlara verdiği çocuklara Allah'a şirk koştular. Buraya kadar olan kısmı Adem aleyhisselamdan ve çocuklarından bahsediyor. Fakat Fataal Allahu amma yushrikun Allah onların şirk koştuğu şeylerden yücedir kısmına gelince bu ise demişler Arap müşriklerini anlatıyor. Bunun şeyle bir alakası yoktur. Adem aleyhisselamla bir alakası yoktur diye. Tabi dediğim gibi kardeşler ne bu tip zorlama yorumlara. Ne ayeti ortasından bölüp birini bir, bir topluma, birini bir topluma götürmeye gerek yok. Yani bu İslam'ın esaslarına aykırı bir durum olduğundan dolayı evla olan böyle bir durumda insanın ben böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum demesi ve Peygamberlerin masumiyetine hem büyük şirkten hem de küçük şirkten Peygamberlerin masumiyetine itikat etmesidir. Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir. Bu vesileyle de bu konuya değinmiş olduk. Şimdi ikinci sebebi söyleyeceğim, doğru olan sebebi söyleyeceğim. Yani yeryüzünde ilk şirk nasıl başladı ve ne şekilde başladı? Allah Azze ve Celle Bakara suresine diyor ki kardeşler: Kènè nèsu ümmeten waḥideten fba'at Allahu nabiyine mubashşirine wa İnsanlar tek bir ümmet idi. Allah Azze ve Celle onları müjdelsin ve onları korkutsun diye peygamberler gönderdi. Wa anzalame'hum al-kitāb bil-haqi liyḥkuma bi'n-nāsi fi ma'qtalfu fi. Ve onlarla beraber hak ile bir kitap indirdi. Ta ki insanların ihtilaf ettiği konuları çözüme, çözüme kavuştursunlar diye diyor Allah Azze ve Celle. Yani e, İbni Abbas diyor ki, İmam Hakim bunu ondan naklediyor. Nuh Adem aleyhisselamdan Nuh Aleyhisselam'ın arasında diyor on asır vardı. Ve bu on asır boyunca insanlar tevhid üzereydiler. Daha sonra insanlar ihtilaf etmeye başladılar. Yani tevhid konusunda, şirk konusunda insanlar ihtilaf etmeye başladılar. Ve diyor ki şey... Ee, İbni Abbas. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle müjdeleyici ve korkutucu olan peygamberler gönderdi. Peki insanlar ne yaptılar da ihtilaf ettiler kardeşler? Ne oldu aralarında? Nasıl bir sorun çıktı? İhtilaf ettiler de Allah Nuh'u gönderdi. Nuh suresinin son ayetlerinden bir tanesi Allah Azze ve Celle şöyle bir ifade kullanıyor. Nuh onları İslam'a davet ettiğinde onun kavminin azgınları Nuh Aleyhisselam'a dediler ki وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا Dediler ki ilahlarınızı bırakmayın. İlahlarınızı terk etmeyin. Aynı şekilde Vedi, يَغُسُوا يَعُوْقُوا نَسْرًا Bunları da terk etmeyin dediler. Yani burada zikrettiğim isimler bunlar Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki putlar ve Allah'ın dışında ilah edindikleri şey. Nuh Aleyhisselam onlara tevhidi anlattığı zaman ilk akıllarına gelen şey ne oldu? Sakın ha dediler ilahlarınızı bırakmayın. İlahlarınıza dört elle yapışın. İmam Bukhari, İbni Abbas'tan bu ayet-i kelimenin tefsirine dair şunu naklediyor. İbni Abbas diyor ki bunlar Nuh kavminin içinde salih olan insanlardı. Ve yagusyauk bunlar salih olan insanlardı diyor. Bunlar öldükleri zaman şeytan onlara vahyetti. Dedi ki meclislerinizde bunların kendi ismiyle anılan heykeller dikin. Diyor ki İbni Abbas kardeşler bunlara ibadet edilmedi. Ne zaman ki bu nesil öldü, ilim de ortadan kalktı. Bu ifadeye dikkat edin. Çünkü bu ifadeye geri döneceğiz. Ne zaman ki bunlar öldü, ilim de ortadan kalktı. Bunlara ibadet edilmeye başlandı diyor. İbn Cerirü Taberi tefsirinde İbn Abbas'tan İmam Buhari'nkinden daha uzun bir rivayet alıyor. Konuyu tafsilatlı bir şekilde anlatıyor. Diyor ki İbn Cerir İbn Abbas'tan naklederekten, bunlar vefat edince diyor, halk kendi arasında konuşmaya başladı. Bunlar bize Allah'ı hatırlatıyordu. Bunlar bize işte ahiret gününü hatırlatıyorlardı diye. Şimdi bunlar öldüler. Ne yapalım? Bunların resimlerini yapalım dediler. Meclislerimize koyalım. Bunları gördüğümüz zaman bize daha çok Allah'ı hatırlatırlar. Bize daha çok ahireti hatırlatırlar diye bunu yaptılar diyor. Yani bir resim yaptılar, heykel yaptılar, koydular. Bunlar vefat edince diyor şeytan bunların çocuklarına geldi. Dedi ki sizin babalarınız bu adamların resimlerini niye yaptı? Onlar da dediler ki, bizim babalarımız bu adamlara bakıp Allah'ı ve ahireti hatırlamak için... E, yalnız bu ifadelere dikkat edin kardeşler. Aynı günümüz müşriklerinin yaptığı şeylerin aynısı, yani tarihin ilk dönemlerinde cereyan etmiş. Bize Allah'ı ve ahiret gününü hatırlasın diye yaptı. Şeytan hayır demiş. Sizin atalarınız bunlara ibadet ediyorlardı, bunlara dua ediyorlardı, bunlardan korkuyorlardı, bunlardan yardım bekliyorlardı dediler. Ve o insanlar da buna kanaraktan bu var olan putlara ibadet ettiler. İşte bu olayın gerçekleşmesiyle beraber insanlar tek ümmet olma vasfını yitirdiler. Yani ayrılığa düştüler, tefrikaya düştüler. Ve Allah Azze ve Celle de bu tefrikayı çözsün diye yanında bir kitap ile beraber veya sahife ile beraber peygamberleri gönderdi. Ki bunların ilki de Nuh Aleyhisselam'dı kardeşler. Şimdi bu anlatmış olduğum rivayete baktığınız zaman özellikle buradan çıkarmamız gereken bazı dersler var kardeşler. Yani yeryüzünde ilk şirk nasıl başladı dediğimizde. Bizim de hayatımızda önce tevhid var, Allah muhafaza yarın öbür gün şirk olabilir. Yani nasıl ki bizden önceki ümmetler bu konuda Allah tarafından korunmamışsa kardeşler, bizler de Allah tarafından korunmuş değiliz. Yani şu anda evet tevhid üzereyiz. Mesela hatta ben bir müjde babından sizlerle şunu paylaşayım. Mesela ben size şunu söyleyebilirim, Allah Azze ve Celle sizleri seviyor. Yani bundan emin olabilirsiniz ki çünkü bu büyük bir nimettir. Buna dört elle yapışmak lazım. Allah Azze ve Celle sizleri seviyor. Deseniz ki bunu nereden çıkardın koca? Yani Allah Azze ve Celle'nin bizi sevdiğini nereden biliyorsun? Çünkü bakın kardeşler insanlar tevhid üzere doğuyorlar. Fıtrat üzere doğuyorlar. Ondan sonra insanların çoğunluğu tekrardan şirki bozuyor. Çünkü şu anda yeryüzünde neredeyse her şey fıtratı bozmaya yönelik. Yani görsel, işitsel ne varsa etrafımızda insanın fıtratını bozup onu Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şirkete teşvik etmek için var. Şimdi siz fıtrat üzere doğdunuz. Sonra birileri sizin fıtratınızın üzerini örttü. Sonra Allah Azze ve Celle tekrar fıtratın üzerindeki o perdeyi kaldırdı ve sizleri tekrardan tevhide hidayet etti. Eğer Allah Azze ve Celle bizi sevmese, <gülüyor> eğer Allah Azze ve Celle bizlerden bu anlamda razı olmasa bu kadarı insanın içerisinden bizi şey yapmazdı. E bizi hidayet etmezdi. Fakat kardeşler Allah sever, Allah verir, Allah hidayet eder, gerisi sana kalmış. Bu sevginin kıymetini bilirsen, bu özel olma durumunun bu ayrıcalığın kıymetini bilirsen, Allah Azze ve Celle sana bu sefer seni ikinci bir nimetle rızıklandırır. Tevhid üzere seni sabit kılar ve tevhid üzere senin canını alır ki Allah'ın nimetinin kemale ermesi de budur. Yani bir insanda, bir insanın üzerinde Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Peki Allah Azze ve Celle'nin nimeti ne zaman kemale erer? Yani hangi noktada insan der ki Allah'ın nimeti benim üzerinde tamamlanmıştır? Tevhid üzere insan canını verdiği an Allah'ın nimeti tamamlanmıştır. Şimdi bizler diyelim ki fıtrat üzere doğduk, birileri fıtratımızı bozdular, Allah bizi sevdi, Allah azze ve celle bizlere hidayet etti. Peki şu an bize ne düşüyor kardeşler? Biz, bizden önceki nesillerin kıssalarına işte bu gözle bakmalıyız. Bu adamlar ne yaptılar da müşrik oldular? Ne oldu da bu adamlar tevhidi bozdular ki bunlardan sakınmamız lazım? Bunlara giden yolları kapatmamız lazım ki Allah Azze ve Celle'ye samimiyetimizi gösterelim. Yani diyelim ki Ya Rabbi sen bizi tevhid ettin. Sen bizi tevhide hidayet ettin. Ama biz de bu nimetin farkındayız. Bu nimetin farkında olduğumuzun göstergesi nedir? Bir, tevhidimize dört elle yapışıyoruz. İki, bizden önceki milletlerin düştüğü hataları tespit ediyoruz. Ve o hatalara düşmemek için bir çaba gösteriyoruz diyerekten bize düşen kısmını Allah Azze ve Celle'ye göstermemiz gerekir. En başta kardeşler şunu anlamamız lazım. Allah azze ve celle'nin yanındaki en önemli mesele tevhiddir. Allah azze ve celle'nin yanındaki en önemli mesele tevhiddir. Niye diyeceksiniz? Bakın kardeşler, Allah insanı tevhidten dolayı yaratmıştır. Allah peygamberleri tevhidten dolayı göndermiştir. Allah kitapları tevhidten dolayı göndermiştir. Allah azze ve celle kitabı tevhidten dolayı muhkem kılmıştır. Diyeceksiniz ki bunu nereden çıkardık? Biraz önce okuduğum ayet-i kerimeye dikkat edin. Peygamber ve peygamberle beraber gelen hak kitap niye gelmiş kardeşler? Allah azze ve celle diyor insanlar ihtilaf ettikleri zaman. Yani Allah azze ve cellenin yanında tevhid o kadar önemlidir ki insanlar tevhid konusunda ihtilaf ettikleri anda Allah kendi yanındaki en değerli insanları yeryüzüne göndermiş peygamberleri ve onların yanında kitaplar indirmiş. Allah azze ve celle insanı dedik tevhidden dolayı yaratmış. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah. Allah azze ve celle kitabını tevhidten dolayı muhkem kılmış. Allah azze ve celle diyor kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir en la ta'budu illallah. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri önce muhkem kılınmıştır. Sonra ayetleri tafsilatlı bir şekilde hakim ve habir olan bir Allah tarafından açıklanmıştır. Niye? Bu kitabın ayetleri niye muhkem kılınmış, niye açıklanmış? اَنْ لَا تَعْبُدُوا tek bir <اللّٰه> Tekbir Allah'a ibadet edesiniz diye. Allah'a şirk koşmayasınız diye Allah Azze ve Celle kitabını bu şekilde indirmiştir. Şimdi burada biz Müslümanların kendimize şu soruyu sormamız lazım kardeşler. Gerçekten tevhid Allah Azze ve Celle'nin yanında değerli olduğu kadar bizlerin yanında da değerli midir? Yani bu soru biraz bireysel bir soru. Hani her birimizin kendi nefsine sorması gereken bir soru. Allah bu kadar tevhidi önemsiyorken, e, bu kadar tevhid Allah'ın yanında değerliyken ben bir Müslüman olaraktan gerçekten tevhidi bu kadar önemsiyor muyum? Sürekli bu nimetin farkında mıyım? Yatıp kalkıp Allah'a şükrediyor muyum? Ya Rabbi sana hamdolsun, sana şükürler olsun ki sen beni tevhid ettin diye bu soruyu kendimize sormamız lazım. İkinci bir mesele ise kardeşler, tevhidin yeryüzünden meydana çıkmasının ilk sebebi cehalettir. Estağfurullah özür diliyorum. Şirkin yeryüzünde ortaya çıkmasının ilk sebebi cehalettir. Yani biraz önce dedim ya hadisi söylerken Bukhari'nin rivayetini ifadelere dikkat edin dedim size. Söyleme sebebim şuydu. Yani İbni Abbas diyordu ki فَلَمْ تُعْبَتْ فَلَمَّا هَلَكَ هَا ve وَنُسِخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ Bunlara ibadet edilmedi diyor. İlk dikilen heykellere ibadet edilmedi. Onları dikenler ölüp helak olunca İlim de ortadan kalkınca insanlar ibadet etmeye başladılar. Biz buradan neyi anlıyoruz kardeşler? Yeryüzünde var olan bütün şirklerin temelinde cehalet vardır. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi kavmini karşısına aldığında onlara diyor ki قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّ اَعْبُدُوا اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ''De ki Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz? Ey cahiller.'' diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani kavminin müşrik olmasını ve başka insanları da şirke davet etmesini Peygamber aleyhissalatu vesselam cehalete bağlıyor. Şimdi kardeşler burada özellikle şunu hatırlatacağım size. Yani düşünün tabiri caizse Allah ve Resulü diyor ki insanlar cahil olduklarından dolayı müşriktirler. Bizim günümüzde birileri de diyorlar ki insanlar cahil olduklarından dolayı Müslümandırlar. Tekrar ediyorum, Allah ve Rasulü diyor ki insanlar cahil olduklarından ötürü müşriktirler. Günümüzde birileri de diyorlar ki insanlar cahil olduklarından ötürü müşrik değildirler. Yani bana şunu hatırlatıyor. Allah Azze ve Celle ehli Kitabı anlatırken diyor ki o zalimler ehli Kitap'tan Yahudiler. Kendilerine söylenen sözü değiştirdiler. Allah onlara bir söz söyledi, onlar sözü tam tersiyle değiştirdiler. Yani şimdi tekrar ediyorum, dikkat edin. İnsanlar cahil olduklarından ötürü müşriktirler diyor Allah Azze ve Celle. Günümüzde birileri de diyor ki insanlar cahil olduklarından ötürü müşrik değildirler. Şimdi getirin bu ikisini yan yana koyun. Ortaya şöyle bir tablo çıkıyor kardeşler. Yani Allah ve Resulü özellikle bize bir şey anlatmak istiyor. Diyor ki cehaleti ortadan kaldırın. Çünkü cehalet şirkin sebebidir. Ve insanlar cehaletlerinden dolayı müşrik olsalar bile Allah'ın yanında yine aynı şekilde müşriktirler diye. Birileri de diyor ki hayır gerek yok. Cehalet özürdür. Bir insan cehaleten Allah Azze ve şirk koşarsa eğer bu insan müşrik değil bu insan beraberinde Müslümandır. Tabi biz şu anda bunları nasihat babından hatırlatıyoruz. Ama şundan da eminiz. Yani kıyamet gününde bizde söylüyoruz, "Fasatskunun ma aqolulakum ve ufovdu amri ilallah. Inna Allahha baciyun bil bu hatırlattığımız öğütleri bir gün anlayacaksınız. Yani gün gelecek, Allah Azze ve Zelle de bunları sizin yüzünüze vurduğu zaman, yani ben cehaletten dolayı insanlar müşriktir dememe rağmen. Siz hangi cüretle bu insanlar cahildirler ama müşrik değildirler? Bu insanlar cahildirler ama Müslümandırlar dediniz dediği gün onlar biz de peygamberlerin varisi olan davetçiler olarak diyeceğiz ki فَسَتَسْكُرُونَ مَا أَقُولُوا lekum. Yani peygamberler kavimlerine nasihat ettikten sonra dönüp onlara bir de böyle dediler. فَسَتَّذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ Size bu söylediklerimi bir gün hatırlayacaksınız. Yani günü gelecek, benim bu söylediklerimi Allah da size söyleyecek ve o gün bunu hatırlayacaksınız. اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْاِيْبَادِ Allah Azze ve Celle kullarını görendir. İkinci bir mesele olaraktan kardeşler, yeryüzünde şirkin başlangıcına baktığınız zaman şirkin başlangıcında aşırılık vardır. Şirkin başlangıcında aşırılık vardır. Yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste bize diyor ki, iya kumul guluvu, amana aşırılıktan sakınınız. Fəinne ma ahlak emen kana kəbbləkumul sizden öncekileri helak eden şey aşırılıktan başkası değildi diyor Aleyhisselatu Vesselam. Amana aşırılıktan sakınınız. Sizden öncekileri helak eden şey aşırılıktan başka bir şey değildi diyor Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi kardeşler. Normalde aşırılık nedir? İslam'a göre aşırılık insanın Allah'ın ve Resulünün koyduğu sınırları çiğnemesidir. Yani Allah ve Resulü herhangi bir konuda sınır koymuşsa bir insan da bu sınırı çiğniyorsa bu o insanın aşırıya gitmesi demektir. Bu ister bir hüküm hakkında olsun ister insan hakkında olsun fark etmez. Bu noktada yani şeye bakarsanız eğer Nuh Aleyhisselam'ın kavmine bakarsanız Nuh Aleyhisselam'ın kavmi nasıl bir aşırılığa düştüler şöyle. Mesela Allah Azze ve Celle bize salihleri sevmeyi emretmiş mi? Etmiş. Allah Azze ve Celle salihlerin meclisinde oturmayı, onlardan istifade etmeyi, Allah ve Resulü bizi teşvik etmiş mi kardeşler? Etmiş. Fakat Allah ve Resulü salihlerden yaşarken Allah'ı ve ahiret gününü hatırlamayı bize meşru kılmış. Öldükten sonra da salihlerin böyle bir görevinin olduğunu düşünmek bu, Allah ve Rasulünün koymuş olduğu bir şey değil. Bu, insanların Allah'ın ve Rasulünün koyduğu sınıra bir tane daha fazla yapmasıdır, bir tane daha arttırmasıdır. Ve bu aşırılık insanları nihayetinde şirke götürmüş kardeşler. Ondan dolayı, yani bizler Müslümanlar olaraktan özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Ee, i̇nsanları severken, insanlara tabi olurken, insanlara saygı gösterirken Allah'ın ve Rasulünün koymuş olduğu sınırları çiğnememiz lazım. Çünkü bu sınırların üzerine bir tane konduğu zaman Allah muhafaza şeyden çıkıyor, iş rayından çıkmış oluyor. Mesela buna bir örnek verelim. Biz Allah Resulü'nü sevmekle mükellefiz kardeşler. Onun elini ayağını öpmekte hiçbir beis yoktur. Allah Resulü için bunu söylüyorum. Onun yanında sesimizi kısmak zorundayız. Misal ona bir tehlike geldiği zaman kendimizi onun önüne atmak zorundayız. اَنَّبِيُّ اَوْلَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ Peygamber Müslümanlara nefislerinden daha evladır. Yani ona bir zarar geleceğine zarar bana gelsin demek durumundayız. Allah azze ve celle bunların hepsini bizim için meşru kılmış. Fakat biz Peygamber aleyhissalatu vesselamın mesela günümüz müşriklerinden birinin söylediği gibi. Onun için yerin altı ve göğün üstü birdir. Onun için arş ve kürsü eşittir. O kabrinde öyle bir hayatla diridir ki bütün diriler onun hayatıyla diridir. Böyle bir şey deme hakkına sahip misiniz? Taala Allahu amma yekulu'z zalimun ve'l Allah zalimlerin ve kafirlerin söylediklerinden çok yücedir. Yani yerin altının ve üstünün kendine eşit olduğu, arşın ve kürsünün ayağının altında kendine eşit olduğu, bir dil, hayatla diri olup da bütün insanların o hayattan hayatını aldığı tek bir tane varlık vardır kardeşler. O da Allah Azze ve Celle'dir. Yerin ve göğün hayı ve kayyumu olan Allah Azze ve Celle'dir. Ama sen getirip bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edersen. Olmaz. Bu Peygamber Aleyhisselatu Vesselam hakkında aşırılığa gitmek olur. Ne diyordu Aleyhisselatü Vesselam İmam rivayet ettiği bir hadiste? La tuturuni kema atra'tin Nasara el mesih ebne meryem. Hristiyanların Mesih'in oğlu Meryem'i abarttığı gibi Onda aşırıya gittikleri gibi siz de bende aşırıya gitmeyin dedi aleyhissalatü vesselam. اِنَّمَا اَنَا abdun, فَقُولُ Abdullahi ve وَرَسُولُهُ Ben ancak Allah Azze ve Celle'nin kuluyum. Siz de bana Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed deyin dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bakın Peygamber Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde ayağıya kalkmak için can atardık. Fakat onun bunu kerih gördüğünü bildiğimizden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın önünde ayağıya kalkmazdık Peygamber Aleyhissalatu vesselam ayağıya kalkılmayı hak etmeyen bir adam mıdır? Haşa ve kella. Vallahi bütün dünya ona feda edilse onun için şeydir. Onun için çok değildir. Çünkü o Allah'ın yanında en değerli olan kuldur. Müminlerin yanında da dünyadan ve içindekilerinden daha değerlidir Aleyhissalatu vesselam. Ama insanlara ayağıya kalkmayın demiş. Ve bunu söylerken de şu şekilde söylemiş. Farsların ve Rumların krallarına yaptığı gibi yapmayın. Çünkü Farslar ve Rumlar önce kralların önünde ayağıya kalktılar. Daha sonra onları tazim ettiler. Daha sonra onlarla Allah Azze ve Celle'ye şirk koştular. Aşırıya gittiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun önünü kesmiştir. Şimdi siz liderinizi sevebilirsiniz. Şeyhinizi sevebilirsiniz. Hocanızı sevebilirsiniz ama manevi bir keşfte keşfi açık olan bir zat dedi ki hakta hala şöyle buyurdu. Ete kemiğe büründüm, Mahmud diye göründüm. Böyle bir zındıklığı yapma hakkına sahip değilsiniz ama. Yani birini sevebilirsiniz. Birine birine işte benim hocamdır, alimimdir, kendisine ittiba ediyorum diyebilirsiniz. Ama ete kemiğe büründüm Mahmut diye göründüm bunu söyleyemezsiniz. Bunu söylerseniz bunu söylemeden de müşrik, o ayrı bir mesele. Ama bunu söylerseniz sizinle İslam dini arasında hiçbir bağ kalmaz. Allah'ın sizinle arasında kurduğu bütün bağları ziru zeber edersiniz. Yerle bir edersiniz. Mesela kardeşler biz alimlerimizi sevmek durumundayız. Hatta Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte diyor. İmam Ahmet rivayet ediyor. Leisamina men lem yujil kabeerana ve lem yerham sagheerana ve lem ya'rif liulema'ina bizden değildir. Büyüklerine saygı göstermeyen, küçüklerine merhamet göstermeyen ve alimlerin hakkını vermeyenler bizden değildir diyor Aleyhissalatu vesselam. Mesela bizler alimleri seveceğiz. Cahiller cahilliğinin haddini bilecek, bilmedikleri konuları alimlere soracak. Eyvallah. Fe'selu ahl kuntum la Bilmiyorsanız gidin işe أهلine sorun. Fakat alimler Allah'ın kitabında apaçık beyan ettiği bir meseleye dokundukları zaman orada dur diyeceğiz. Çünkü ilmin alim Her alimin üzerinde bir alim vardır. Yani her bilgi sahibinin üzerinde daha büyük bir bilgi sahibi vardır. Yeryüzünün en büyük alimi Allah'tan daha alim olabilir mi? Allah'tan daha alim olamaz. Allah'ın kitabında açık seçik beyan ettiği meselelere bir alim muhalefet etmek suretiyle dokunursa orada dur diyeceğiz. Bu işte bak, alimi sevdik, saygı gösterdik, bilmediğimiz zaman ona sorduk, gidip dizinin dibinde oturduk, din öğrendik. Bak buraya kadar İslam'ın bize meşru kabul ettiği hatta emrettiği şeyler. Fakat alim Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetindeki apaçık bir meseleye dokunduğunda elbette bildiği vardır, işte o benden daha iyi bilir. Ben o bilmese ben mi bileceğim? Bu yok. Bunu yaparsan işte ittekhdu ahpara humaruhbana humarba bemindunillah olur. <gülüyor> onlar papazlarını ve rahiplerini Allah Azze ve Celle'nin dışında rabbeler edindiler. Nasıl rabbeler edindiler kardeşler? Yani bu insanlar aslında haklı bir noktadan yola çıktılar. Bunlar rahiptir, bunlar papazdır, din adamıdır, Tevratı bizden daha iyi biliyor dediler. Burada sorun yok. Fakat papazlar Tevrat'taki açık hükümleri tarif etmeye başlayınca yine aynısını söylediler. Yani ben mi bileceğim, bu mu iyi bilecek dediler. Onların apaçık yaptıkları tahriflere sukut ettiler ve bu surette onları şey edinmiş oldular, Rap edinmiş oldular. Bakın Allah'ın meşru kılmış olduğu bir şeyde ölçü tutturulmadığı zaman insanı karşı tarafı ilah edinmeye kadar e, bu durum şey yapabiliyor, bu durum götürebiliyor. Ondan dolayı kardeşler her konuda, hangi konuda olursa olsun şeriatın koymuş olduğu ölçülere dikkat edeceğiz. Sevgimizde, saygımızda, adabımızda, ittibamızda. E buna dikkat edeceğiz. Çünkü Allah muhafaza. Şeriatın koyduğu ölçüyü bir adım açtığımızda gerinin bize ne getireceğini tahmin bile edemezsiniz. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kabri gibi kavmi gibi müşrik de yapabilir. E, Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi papazları ve rahipleri size Rab de ettirebilir. Biraz önce zikretmiş olduğum Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindeki müşrik gibi ''Size ete kemiğe büründüm, Mahmud diye göründüm de dedirtebilir.'' Yani sizin ne getireceğini tahmin edemezsiniz. Bu duruma düşmemek için evla olan nedir? Sevgide, saygıda, ittibada İslami ölçülere tabi olmaktır, şey yapmamaktır, e, kesinlikle abartmamaktır. Bir üçüncü mesele ise kardeşler, yeryüzünde şirkin çıkışıyla alakalı bid'at meselesidir. Yani biz mesela bazen e, bid'at konusunu anlatırken hani biliyorsunuz ben derslerde sürekli tekrar ediyorum. Çünkü istiyorum ki bu artık bizde böyle kalıp haline gelsin. Şeyhülislam ün-Müteymiye'nin bir sözünü. Diyoruz ki bizim dinimiz iki asıl üzerine kuruludur. Bizim dinimiz iki asıl üzerine kuruludur. Bir, tek olan Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. İki, sadece ve sadece Allah'a peygamberlerin gösterdiği şekilde kulluk etmek ve ibadet etmek. Yani biri tevhiddir, la ilahe illallah'tır. Biri de Muhammedun Resulullah'tır. Biri tevhidul ibadedir, biri tevhidul ittibadır. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın dışında hiçbir varlığın sözleriyle veya davranışlarıyla Allah'a kulluk etmek değil. Sadece peygamberlerin gösterdiği şekilde Allah'a kulluk etmektir. Ve diyoruz ki kardeşler bid'at çok tehlikelidir. Yani din adına uydurulmuş ve peygamberlerden bir delili olmayan şeyler çok tehlikelidir. Bazen insanları şirke bile götürebilir diyoruz. Bize itiraz ediyor. Bu kadar da abartmayın diyorlar. Yani bid'at nasıl insanı şirke götürecek diyorlar. Bakın bu kıssa bidatın nasıl insanları şirke götürdüğünün kıssasıdır aynı zamanda. Nasıl kardeşler? Bu insanlar ilk etapta Allah'a şirk koşmadılar. Dinde olmayan bir bidat çıkardılar. Yani salihlerin heykellerini dikip onlarla Allah'ı hatırlamak, din adına yapılan bu eylem bu bir bidattır. Bu bir bidat olması hasebiyle de İslam'da yoktur, tevhitte yoktur. Siz bunu çıkardığınız zaman ortaya bakın bir asır sonra bu bidat sizi şirke götürdü. Aynısı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi içinde geçerli. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi İbrahim Aleyhisselam'ın daveti üzereydiler. Tevhid üzereydiler. Onları ilk saptıran kimdir kardeşler? Amr ibn Luhay El-Huzai'dir. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam öyle söylüyor. Amr ibn Luhay Şam'a gidiyor. Şam'da bakıyor insanlar taşlara ibadet ediyorlar. Soruyor onlara diyor ki bu nedir? Diyorlar biz bunlara dua ederiz, biz bunlara secde ederiz. Sonra da bunlardan yardım talep ettiğimiz zaman... Bunlar da bize yardım ederler. Amer İbni Luhay da alıyor. O putlardan bir tanesini Mekke'ye getiriyor. Bazı rivayetlerde de deniyor ki onun bir cinni vardı. Cin. Cin onu buna teşvik etti. Gidip o putu getirmeye. İlahiliği getiriyor, koyuyor. İnsanları ona ibadete davet ediyor. Ve insanlar da Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Şimdi burada soru şu kardeşler. Ben size sorayım. Şimdi adamın biri gelse buraya. Şuraya bir tane put koysa. Ondan sonra bize dese ki hadi gelin buna ibadet edelim. Böyle bir şey aklınız alıyor mu? Buradaki herkesin kalkıp bu puta ibadet etmesini aklınız almıyor. Peki bizim için aklınız almıyorsa İbrahim aleyhisselamın milleti için nasıl aklımız alıyor bunu? Mümkün değil. Yani bu adam bu putu buraya koyduğunda bu adamlar pat diye bu puta ibadet etmediler. Bakın kardeşler bir rivayet var. Mekkeli müşriklerle alakalı. Bidatın insanları nasıl müşrikleştirdiğini anlatmak için deniyor ki bu rivayette Mekkeliler... Mekke'nin dışında bir yere sefere gittiklerinde Kabe'den bir taş alırlardı yanlarına. Bu taşı niye yanlarına alıyorlar? Gittikleri yerlerde koyup etrafında tavaf yapıyorlar. Gittikleri yerlerde bu bizim Kabe'mizdir diyorlar. Sanki Kabe'nin yanında Allah'a kulluk ediyormuş gibi bir şeyler yapıyorlar. Taşlarla Allah'a bir bid'at getirdiler. Bid'atla Allah'a amel ettiler. Bu bid'at onların kalbinde taşlara karşı sevgiyi arttırdı. Taşların önemine, taşların faydasına, taşların zararına dair onların kalplerinde bir itikat oluşturdu. Adamın biri de getirip taşı buraya koyunca insanlar ona ibadet ettiler. Yani yeryüzünde var olan bidatler, hani selef mesela bidatların ameli olanına da, itikadi olanına da çok sert bir şekilde karşı çıkmış. Değil mi kardeşler? Hatta İmam Malik'in bir sözünü sürekli söylüyoruz. İmam Malik ne demişti? Kim dinde bir yenilik çıkarırsa ve bunun da güzel olduğuna itikat ederse, Muhakkak ki o Muhammed'in Risalet görevine ihanet ettiğini iddia etmiştir. Yani mesela bu çok ağır bir söz. Hani bidat çıkaranlar için bu çok ağır bir söz. Niye kardeşler? Çünkü eğer Allah peygamber ile bu dini tamamlamışsa ve biz de buna itikat ediyorsak o zaman biri de bir şey getiriyorsa ve bu güzeldir, bu dindendir diyorsa demek ki peygamber dine ihanet etmiş. Onu anlatmamakla, onu bize söylememekle peygamber Aleyhissalatu vesselam Risalet görevine ihanet etmiş. Bu şiddetin sebebi ney? Bu sözde, fiilde, davranışta, katılığın selefteki sebebi ne? İşte sebebi bu zikretmiş olduğum meseledir kardeşler. Çünkü hangi bid'at olursa olsun, netice itibariyle insanı nereye götüreceğini siz kesinlikle kestiremezsiniz. Bakın ben bununla alakalı size bir şey anlatayım, bir olay anlatayım. Bid'at insanları nereye götürüyor? Yani günümüzle alakalı. Şimdi biliyorsunuz bu e, mezarlara lamba asmak, Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından yasaklanmış. Hatta aleyhissalatü vesselam İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste e, kabirlere lamba asanlara, kandil asanlara Allah lanet etsin diyor. Şimdi günümüzde de e, işte bu kabirlerin başına mesela lambalar konuyor. Tabi bu lambalar konduktan sonra, şimdi ben benim mezarlıkla ilgili hikayem çok çünkü ben mezarlıkta büyümüşüm. Yani benim evim şurası, mezarlık burası. Hani mezarlık mahallesinde yaşıyorum, hala da öyle zaten. Şimdi e, bir türbe var bizim oradaki mezarlığın içerisinde. Şimdi demek ki birileri getirmiş türbenin dış tarafına da bir tane lamba asmış. Yani normalde iç tarafı zaten lambalı, bol lambalı, bol ışıklı. Birisi de getirmiş hani Seyda Baba daha fazla mahrum kalmasın diye bir tane de dışına asmış. Bizim apartmandakiler de Seyda Baba'nın işte Seyda Baba'nın kabrinden dün gece bir nur şeye doğru göğe doğru bir nur yükseliyordu diye ortalığı velveleye vermişler. Yani gece apartmanın ön cephesinden şeye çıkanlar Balkona çıkanlar bakmışlar mezarlığın ortasında bir ışık parlıyor. Yani tabii mezarlık bizim bildiğimiz İslam'a göre mezarlık değil. Hani böyle dümdüz bir mezarlık değil. Ağaçlar, yeşillikler böyle bayağı bildiğiniz şeye benziyor. Parka benziyor e mezarlık. O ağaçların içinden şimdi görünmüyor da lamba bir ışık yukarıya doğru çıkıyor. Işık da tam mezarlığın ortasında. Yani bakın bir şey hani bir bidat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklamış olduğu bir şey insanları beraberinde şeye götürür Şirke götürüyor. Adam akşam ona inanınca. Dün gece oradan bir nur yukarıya doğru çıkıyordu. Adam kendimizi bundan mahrum etmeyelim bir kabir sigortası yaptıralım diye sabah kabire gidiyor. Kabir sigortasını biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi soruyorlar sigorta yaptırmak caiz midir? Hani biz diyoruz bu konuda ihtilaf var. Şimdi bir de kabir sigortası var. Kabir sigortası ne? Günümüz müşriklerin kabirlere gidip dua edip kendilerini sigort sigortalattırmaları gibi. İşte kurban kesip orada işte mevlüt okuturup kendilerini, çocuklarını, evlerini, arabalarını, ve vesaire sigortalattırmaları gibi. Şimdi adam arabayı alıyor bir kasko yaptırıyor bir de kabire bir tane kurban kesiyor. Bu normalde bildiğimiz işte ticaret kaskosu bu da bildiğimiz kabir kaskosu ikisini birden yaptırıyor. Adam Allah muhafaza yani. Bak bunu gören adamlar sabah bu sefer bu bereketten mahrum olmayalım diye kabire gidip orada Allah'tan başkasına dua ediyorlar. Allah'tan başkasından bir şeyler bekliyorlar. Onun için biz Müslümanlar olaraktan zaten bu bir önceki konuyla da biraz bağlantılı. Yani aşırı gitme meselesi hangi konuda olursa olsun kardeşler tevhidin ve sünnetin dışına çıkmayacağız yani tevhidin ve sünnetin dışına çıktığımız zaman bunun bizim başımıza ne tür gâileler açacağını kestiremeyiz hesap dahi edemeyiz onun için bu konuda birbirimize hak, hakkı tavsiye edeceğiz birbirimize sabrı tavsiye edeceğiz tevhid ve sünnet konusunda birbirimizi uyaracağız inşallah Allah azze ve celle başta beni sonra sizleri söylediğini anlayan anladıklarını yaşayan ve yaşadıkları üzere can veren kullarından eylesin Allah Azze ve Celle bizleri tevhide hidayet ettiği gibi tevhid üzere sabit kalmayı ve onun üzere can vermeyi bizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle yeryüzünün doğusunda ve batısında ilahi kelimetullah için mücadele eden kardeşlerimizi muzaffer kılsın. Onlara yardımcı olsun. Düşmanlarının onların aleyhinde kurmuş olduğu tuzakları onların boynuna geçirsin. Ve bizlere en kısa zamanda çevremizde şirki ve bidatı görmeyeceğimiz, Sadece Allah'ın kanunlarının geçerli olduğu, tevhidin hüküm sürdüğü bir toprakta yaşamayı bizlere nasip eylesin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ve ahiru du'avana elhamdülillahi rabbil alamin.